Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulillah Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ve min mucizatihi Eydan Onun mucizelerinden aynı şekilde Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem İnşikakul kameri Ayın ayrılması, yarılması Ayetun azimetun Büyük bir ayettir ee, A'tahallahu nebiyyihi Eee nebihi sallallahu aleyhi ve sellem delilen ala nübüvvetihi Allah azze ve celle e, nebisine, nübüvvetine delil olması için e, vermiştir. وَكَانَ زَارِكَ fi Mekkete Bu Mekke'de idi. حينَ مَا طَلَبَ الْمُشْرِكُونَ minhu ayeten. Müşrikler ondan bir ayet talep ettikleri vakit Mekke'de olmuştu. Normalde bu e, mucizelerle alakalı e, İsra ve Miraç'tan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verilen en büyük mucizelerden bir tanesi ayın ikiye bölünmesi. Mekke'deyken Peygamberimiz müşrikler e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyorlar ki bize senin Peygamber olduğuna dair bir tane delil e, söyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir de diyorlar ki mesela konuşurken eğer gerçekten Peygamber sen, Allah seni gönderdiyse hadi Allah'a söyle de ayı ikiye bölüsün. Yani hani hiç olmayacak bir şey istiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da eliyle işaret ediyor. E, ayar. Tabi Allah'ın kendisine vahy etmesiyle beraber İbn-i Mesud rivayet ediyor. Ay ikiye e, bölünüyor. E, bu şekilde. Şimdi tabi hamekeli müşrikler iman ediyorlar mı iman etmiyorlar. O ayrı bir e, durum. Lakin Allah Azze ve Celle peygamberimize onların istemiş olduğu bu ayeti veriyor. E, bu mucizeyi mesela inkar edenler var. yani bu Ne için inkar ediyorlar? Diyorlar ki şayet ay yarılmış olsaydı bugün bütün dünyanın e bunu görmesi gerekirdi yani ay eğer bir kere ikiye bölünmüş sonra tekrardan birleştirilmişse bütün dünyanın bunu görmesi gerekirdi e bir grup da buna işte cevap vermek için astronotlar aya gitmişler ayın resmini çekmişler i̇şte ay ortadan ikiye bölünmüş e, gibi bir cevap yani hemen bunları susturmadı ama yani ayı yoktan var eden maddesinin bile ne olduğu belli değilken onu yoktan bu hale sokan Allah onu böldükten sonra tekrar kaynaştırmak mı daha zordur? Hani Mekkeli müşrikler dirilmeyi inkar ettikleri zaman Allah Azze ve Celle diyor sizi yoktan var etmek mi zordur? Yoksa var edip öldürdükten sonra tekrar ayağa kaldırmak mı zordur? Yani Mekkeli müşriklere bu şekilde delil alarak çok saçma bir söz yani. Madem ben yaratmışsam sizi yoktan, topraktan, sizi tekrar ayağa kaldırmak benim için çok çok daha kolaydır diye. Yani eğer Allahsa bu ayı yaratan, yoktan var eden, onu böldükten sonra tekrar hiçbir iz bırakmadan birleştirecek olan veyahut da hiç bölmeden o gün yaşayan insanların gözünde sanki bölünmüş gibi ayı göstermek, Allah azze ve celle bunların hepsini yapabilir, bunların hepsine kadirdir. Sayın yollarla sabit olmuştur ki Allah azze ve celle ne yapmıştır? Allah azze ve celle peygamberine e, ayı yarma mucizesini nasip etmiştir. Evet. ile bu Ona yemeklerin çoğaltılması Vakat vaka haza minhu sallallahu aleyhi ve sellem اكثر bu peygamberden çok kere vaki oldu evet tekzirul ma'i suyun çoğalması çoğaltılması ve beahu min beyni asabihi asabihi'ş şerifeti şerefli parmakların arasından onun doğması o suyun doğması çıkması, çıkması ve çıkması ee, şey olması çoğalması gibi و تسبيح etmek tesbih etmek damın onu tesbih etmesi yani şey yenen yemeğin Allah'a zevceleyi tesbih etmesi gibi yemeğin onu tesbih etmesi وهو يؤكل o yenirken. yerken وقد وقع هذا شيء كثيرا من الرسول sallallahu aleyhi ve sellem bu Peygamberden, e, bu şey peygamberin çok kere vakı oldu. Özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselam savaşlarda veya da yolculuklarda insanlar çok zor durumdayken genelde Peygamberimize yiyeceğin azlığından şikayet ediyorlar. Bu kaç defa vaki oluyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam da bütün yiyecekleri bir yere toplamalarını istiyor, onun üzerini kapatıyor. Sonra herkes gelsin alsın diyor mesela bunun içinde. Diyelim ki örneğin bin kişilik ordu var, yüz tane hurma var toplam ellerinde. Bunu bir kaba koyuyor veya bir örtüye koyuyor, üstünü kapatıyor, isteyen gelsin alsın e, diyor. İnsanlar gelip ihtiyaçları kadar kadarsın işte, avuç avuç alıp götürüyorlar. E, kimisi orada yiyor, yani orada yiyor bir de kendine depo olarak alıyor bir kısım, yolda tekrardan yemek için. Vallahi diyorlar tekrar biz onu açtığımızda yemek aynı olduğu gibiydi. Yani sanki hiç içeriden eksilmemiş. Yine biliyorsunuz Hendek gününde sahabenin biri bakıyor peygamberimiz çok aç. Geliyor diyor yarasallah hani evimde bir tane küçük bir oğlak var, küçük bir hayvanım var. Gel onu keseyim e, diyor. O sessizce söylüyor kimse duymasın diye. peygamberim hadi diyor falan bizi yemeye davet ediyor. Bütün sahabeyi toplayıp o şahsın evine götürüyor mesela. Biz onu yaptık diyor. E, her sahabe ondan yedi. Peygamberimiz de yedi. Ondan sonra tencereyi açtık ki sanki hiç içinden yenmemiş gibi. Ev sahibi de yiyor. Daha sonra da o yemek mesela e, onlara kalıyor. Bu nedir? Bu Allah Azze ve Celle'nin bu şeye, yemeğe veya da suya bereket kılmak bereket kılması e, demektir. Bu da dediğimiz gibi hem haderde ve özellikle de seferde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a çokça hasıl olmuştur. Evet. İbraul Merda hastaların iyileşmesi ve bazı bazı ashabihi ala sellem Peygamberin eliyle bazı sahabelerin şifa bulması dune devain hissi bir <gülüyor> hissi ilaç kullanılmaksızın. Evet. Mesela ne hadisi gibi? Ama hadisi gibi. Öyle değil mi? Ama'nın biri Peygamberimize geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, ben körüm, Allah'a dua et de beni iyileştirsin diyor. Peygamberimiz de diyor, sen git Allah'a şu şekilde dua et, ben de senin için dua edeceğim diyor. Ve o adam gidiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dua edince, adam da Peygamberin ona yaptığı dua ile Allah'a dua edince, yani ey Allah'ım ben sana rahmet nebisi olan Peygamber ile tevessül ediyorum diyor. Tabi rahmet nebisi peygamberle tevessül ediyorumdan kastı peygamberin duası ile tevessül ediyorum. Çünkü o peygamberden dua istiyor. Peygamber de diyor git Allah'a bu şekilde dua et. Peygamber de ona dua edecek. Doğal olarak adamın orada Allah'tan istendi peygamber sana nasıl dua etmişse ben de o şekilde senden e, istiyorum. Ve o dua ile senden istiyorum manasında. Dua ediyor ve adam iyileşiyor ee, mesela. Yani e, nedir ismi? E gözleri açılıyor. Yine bir sahabe geliyor. Ya Resulallah diyor ben sana hasta kadın bir sahabe hastalığına yakalanıyorum ve düşürdüğüm zaman yani havale dedikleri ve nöbet nöbet dedikleri şey olduğu zaman e, üstüm açılıyor. Allah'a dua et de şifa bulayım. İstiyorsan sana dua edeyim şifa bul. İstiyorsan da sen sabret. Allah Azze ve Celle sana cenneti versin diyor Peygamberimiz. Tamam ya Resulallah diyor sabredeceğim Allah bana cenneti versin. Lakin Allah dua et yere düştüğümde üstün başım açılmasın. En azından insanlar benden görülmemesi gereken yeri görmesinler diyor. Peygamberimiz bu şekilde dua ediyor. Veyahut da sahabelerden peygamberimizin yanına gelip de işte o bir sahabe geliyor gözü çok acayip ağrıyor. Peygamberimiz gözünü elini sürüyor sanki hiçbir şey yokmuş gibi adam ayağa kalkıyor. Yani hiçbir şey kullanmadan, hiçbir ilaç kullanmadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hastaları Allah Azze ve Celle'nin izniyle iyileştirmesi. Bu mucize nedir? Daha önce Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'ya da aynı zamanda vermiş olduğu bir mucize. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu mucizeyle Allah tarafından ne yapılmış? Gönderilmiştir. Burada genelde Peygamberimiz ne kullanıyor? E bu yani hissi ilaç kullanmadığı yerde şer'i rukiye demiş olduğumuz şey. Rukiye ne demektir? Tolağız duaları da kişiye için Allah Azze ve Celle'ye. Heh. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de Veyahut da kendinden sadır olan Birtakım dualarla ümmetini ne yapmasıdır? Ee, ümmetine tedavi öğretmesi Yani bir maddi tedavi vardır Bir de manevi tedavi vardır Maddi tedavi nedir? <gülüyor> maddi tedavi Kişinin tıp kullananaktan Yapmış olduğu tedavidir Tıp ve tıpın, e, işte gereklerini ilaçtır Vesaire gibi Manevi tedavi ise bir takım dualar yapılarak da yapılan tedavüdür. Mesela Peygamberimiz bir yer hastalandığında oraya elini koyar. Ne derdi? Allahümme işfii ente şafi, la şifa illa şifa uke şifa en la yugadiru seqama Ey Allah, sen şifa et, sen şafi olansın. Böyle bir şifa ile şifa ver ki beraberinde hiçbir hastalık bırakmasın gibi mesela. Veyahut da işte 3 kere Bismillah, Bismillah, Bismillah deyip Allah'ın kelimeleriyle ve kudretiyle hissettiğim bu elemden Allah'a sığınırım. Yani duasıyla 7 defa Peygamberimizin öğretmesi gibi. Veya sihir olduğu zaman işte Muavviz Ete'in <gülüyor> Felak ve Nas suresinin okunması gibi vesaire. Veyahut işte bir hastalık olduğunda Fatiha ile ya yapmak gibi. Hani sahabe bir yere misafir oluyorlar. Yemek istiyorlar kendilerine yemek verilmiyor. O kavmin reisine yılan sokuyor. Yok mudur içinizde bana şifa bulacak? Bir sahabe Fatiha okuyor. Adam iyileşiyor mesela ve üzerine bir koyun alıyorlar gelecek olarak da. Peygamberimize bunu zikrettikleri zaman Peygamberimiz bir şey demiyor. Yani Peygamberimiz bu şekilde ümmetini tedavi etmiştir. Şer'i rukiye Buna da rukiye ediyoruz. Şer'i rukiye yoluyla ümmetini tedavi etmiştir. Ümmet de bugün. Hem insan kendine bunu yapabilir. Bir takım dualarla kendini tedavi edebilir. Hem de bir başka müslüman, salih olduğuna inandığı bir müslümana bana rukiye yapar mısın diye böyle bir talepte bulunabilir. O da Allah'ın, Allah Azze ve Celle'nin kitabından veya Rasulünün sünnetinden bildiği dualarla bu yapabilir. Tabii bu rukiye'nin yapılabilmesi için bazı şartlar var değil mi? Kim söyleyecek bize? Yani rukiye'nin e, yapılabilmesi için, manevi tedavinin yapılabilmesi için gerekli olan şartlar. Evet. Birincisi Allah ve Resulü'nün ancak söylediği dualardan bir duası gerekir. Kişi eğer bu Arapça yapıyorsa bu şeyi yani... Ha, o zaman bu ikincisi. İkincisinin ne söylediğinin bilinmesi gerekir. Öyle mi? Evet. Ve Arap ile olması gerekir. Yani Arap lügatıyla olmasından kasıt farzlarından değil. Hani o gün Arap lügatı anlaşıldığından dolayı millet Yunan'dan, Yahudilerden vesaire, İbranice'den öğrendiği sihir yapmasın diye. Çünkü bugün piyasada sihirbazlar da manevi tedavi yapıyorum diye sihir yapıyorlar. Yani onlar da bir şeyler okuyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Halk onların Kur'an okuduğunu veyahut da dua okuduğunu zannediyor. Ama adam cinlere ibaret ediyor. İşte ey falan cinsinden daha büyük yoktur, haşa ve kella. İşte ben senin kulunum, bir senin kulunuz vesaire gibi. Adam mesela cinleri ve şeytanları tazim ederekten işte, sihirle, büyüyle tezavü yaptığını zannediyor. Oraya giden adam da onun dua ettiğini zannediyor. Yani bunun önüne geçmek için şer'i sur bir dua olması lazım. Ne söylendiğinin bilinmesi lazım ve Arap lügatından e, olması lazım. Bir de kişinin onun sebep olduğuna yani e, asıl şeyin Allah olduğuna, onun ise sadece arada bir Allah kılmış olduğu bir sebep olduğuna inanması lazım. Evet edebul hayvani mahu hayvanların <gülüyor> onunla edepli olması <gülüyor> hayvanların önü edepli olması ve izaanil <id> eşari ileyhi ve izaanul <id> eşari ileyhi ve <id 'anil eşyari ileyhi> ağaçların ona boyun eğmesi <gülüyor> ona boyun eğmesi <gülüyor> ve teslimul <ahcari> aleyhi taşların ona selam vermesi sallavatullah ve selamuhu aleyhi yani hayvanların onunla edepli olması nedir mesela peygamber aleyhissalatu vesselamın devesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı edebi ile alakalı. Ee, ağaçların ona boyun eğmesi, ağaçların onu gölgelemesi. Yani bir yere gittiği zaman çok zahir bir şekilde ağaçların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gölgelemesi. Ve henüz daha Mekke'deyken peygamberlik gelmeden önce beni selamlayan bir taş vardı. Vallahi ben onu biliyorum diyor mesela. Yani hala biliyorum diyor Peygamberimiz. Yani taşların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermesi. Evet. Bunlar hep nedir? Allah azze ve celle'nin onun nübüvvetini, sıdkını göstermek için ona vermiş olduğu bir takım olağanüstü <gülüyor> hallerdir. Evet. İntikamullahü teala. Allahu Teala'nın intikamı, intikam alması. El <gülüyor> <gülüyor> Al acilu min ba'diman khanihi. Men khanehu. Men khanehu sallallahu aleyhi ve sellem ve aanadehu. Ona inat eden ve ona ihanet eden bazılarından acil olarak Allahu Teala'nın intikam alması. Mesela örneğin kim bir örnek verecek? Zekatı vermeyeyim mi? Yok. ''El acilu'' demiş yani hemen. Allah azze hemen acil olarak da ona zarar verenlerden intikam alması mesela. bir örnek. Nasıl? Mesela. Değil mi? Yani Beni Kureyze Yahudileri ee, Hendek gününde peygamberimize ihanet ettiler. Öyle mi? Hemen akabinde Allah Azze ve Celle onların erkeklerin öldürülmesini, kadınlarının da çocuklarının da esir alınmasını ne yaptı? Peygambere nasip etti. Hemen akabinde Allah Azze ve Celle ondan şey yaptı. Yani onlardan intikam aldı. Mesela şeyler. Ee, münafıklar. Yani Peygamberimize ihanet ettiler. Allah hemen akabinde ayetleri indirerekten Tebuk gününde, Tövbe suresinde neredeyse onlara an hani i̇bn Abbas diyor, neredeyse biz artık onları isimlendireceğini zannettik. O kadar açık bir şekilde onların vasıflarını belirtip, onları insanlara karşı ne yaptı? Onları insanlara karşı rezil etmiş oldu. Evet. İhbaruhu badil umuril gaybiyeti. Bazı gaybi işlerin haber <gülüyor> verilmesi. ve İhbaruhu anil umuril ve bazı şeylerden haber verilmesi elletiği o şeyler ki vakaat ba'iden anhu ondan uzakta vaki oldu eee fawra onun vukuu e, onun, onun vuku. hemen akabinde kendinden uzakta olan hadiselerden haber verilmesi. yani bir olay olmuş ondan uzakta olmuş ama peygamberimiz olayın akabinde hemen olaydan haber veriyor mesela ve ihbaruhu an umur gaybiyetin qabla hudusihha iş gerçekleşmeden önce gaybi bazı işlerden haber vermesi fahadest ba'dezalike kemâ akhber r.a. gerçekleşti olay oldu kemâ akhber peygamberin haber verdiği gibi bundan sonra gerçekleşti şimdi normalde biz diyoruz ki her zaman gaybî Allah'tan başkası bilmez öyle değil mi yani gayb ilmi Allah azze ve celle ait olan bir ilimdir ve Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimse gaybı bilemez. Peki Peygamberimizin gaybtan haber vermesi ne demektir? Yani bu Kur'an-ı Kerim'deki la يَعْلَمُ gaybe اِلَّا اللّٰهِ ayetiyle çelişmiş olmaz mı? Gayb elinde bunu Allah olduğu için işte dediğine de... Delil. Yani güzel ama delil. Evet. Ha. Alimul gayb fe la ala gaybihi ahada. Allah gaybın alimidir ve gaybına hiç kimse ne yapar hiç kimseye göstermez, izah etmez. İlla ancak bak bir istisna geliyor. Yani hiçbir zaman illa men damir rasul. Yani rasullerden razı oldukları nedir? Müstesnadır. Yine Allah da ödev ne diyor? Allah Azze ve ma kana Allah yuliyutli liutli'akum ala'l gaybi illa men işteba rusul. Allah da beni sizi gayba ittila edecek değildi ancak Allah'ın rasullerden seçtikleri nedir? Allah'ın rasullerden seçmiş oldukları müstesnadır. Şimdi normalde Allah zaten peygamberimizle, peygamberiyle veya gönderdiği rasuliyle direkt iletişim halindedir. Vahiy halindedir. Ondan dolayı Allah azze ve celle'nin kendi bildiklerini peygambere bildirmesi, onun sıdkını göstermek için, onun doğruluğunu göstermek için bildirmesi bu gayet normal olan bir şeydir ama peygamber dahi gaybın ilminde müstakil değildir. Yani peygamber gaybı bilir cümlesi yanlıştır. Allah Azze ve Celle'nin ona bildirdiği kadarıyla e, kendisi haber verir. Yoksa peygamberimiz gaybı gaybını yapamaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gaybı bilemez. Tabi burada ne vardır? Burada iki tane yanlış anlayış. Peygamberin gaybı bildiğine inanmak. Yani peygamber gaybı bilir değil. Gibi bir düşünceye sahip olmak. Bu yanlıştır. Çünkü peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de defalarca e, وَلَا أَعْلَمُ gayb". ''Ben gaybı bilmem.'' diyor. ''Kullew <gülüyor> kuntu a'lemul gaybe, desteksertum minel hayrîn ve diyor, Allah de ki, ''Eğer ben gaybı bilmiş olsaydım, ben hayrı çoğaltırdım ve bana kötülük de ne yapmazdı?'' ''Bana kötülük de dokunmazdı.'' diyor. Aynısını Hz. Nuh da söylüyor mesela kavmine, ''Yani ben gaybı bilecek de değilim.'' diye. Yani peygamberler gaybı ne yapmazlar? Bilmezler. Ancak Allah seçtiği peygambere, bildiği kadarını yani istediği kadarını peygambere bildirir. Bundan daha kötü olan ise kişilerin peygamberlerin dışında bir takım varlıkların Allah'ın bildirmesiyle gaybı bileceklerini e, iddia etmesi. Bu zaten küfürdür. Yani peygamberlerin dışında birinin gaybı bildiğini söylemek bu delilsiz bir şekilde Allah'a ait olan bir sıfatın Allah'tan başkasına verildiğine veya o da Allah'tan başkasında olduğuna inanmaktır ki bu da insanı zaten e, otomatikmen ne yapar? Küfre götürür. Ne gibi mesela peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın e, işte Kilisan'ın ve Bizans'ın feth olacağını haber vermesi gibi mesela. Peygamberimizin ölümünden sonra ne olmuştur? Peygamberimizin ölümünden sonra bu e, vuku bulmuştur. Yani sahabe buraları ne yapmıştır? Sahabe buraları fethetmiştir. Veya yine daha önce dediğimiz gibi, Peygamberimizin Mekke'ye gireceğini ve Mekke'yi edeceğini sahabesine mesela bildirmesi gibi. Bu sahabenin elinde ne olmuştur? Sahabenin elinde vuku bulmuştur. Evet. Kubetun mennem yuvkiruhu sallallahu aleyhi ve sellem veya yuvkir kavluhu ee, kim ona saygı ol e, saygı olmayan veya onun sözüne saygı olmayan cezalandırılması evet ee dua duaehi sallallahu alayhi ve, ve sellem عامeten genel olarak onun dualarının duasına icabet edilmesi evet vahifullahi taala lehu allah Teala'nın onu koruması sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Bunlara örnek verdiğimiz için geçtik. Yani onun duasının kabul olması, ama hadisi o kadın hadisi, onun sözüne ve ona değer vermeyen. Mesela Yahudiler Bedir'den sonra peygamberimiz hepsini topluyor. Hani onlara yani bakın dikkat edin, gelin iman edin, siz de Mekke'li müşriklerin durumuna düşmeyin deyince onunla dalga geçiyorlar. Sen daha bizi tanımamışsın diye <gülüyor> diyorlar. Üç Yahudi tayfası de Medine'den sürülüyor. Yani peygamberimizin sözüyle dalga geçip değer vermedikleri için kısa aralıklarla 3 tane büyük oranın sahibi en zengini olan Yahudiler Allah Azze ve celle onları rezil ediyor ve oradan çekip gidiyorlar. Evet. Ve keffu'l a'dae, keffu'l a'dae anhu. Keffu'l a'dae anhu onlardan ondan düşmanların uzaklaştırılması. Eee فإن أبي هرير رضي الله عنه قال: "عن أبي هريرة" Ebu Hüreyre'den rivayet edildi Allahu anhu, "قال أبو جهل" Ebu Cehil dedi. Hel yafiru Muhammedin vajehi ben Azhurikum. Azhurikum. Yafirı ne demek? Yafiru. Nasıl? Normalde afara yüzünü şeye toprağa bulamak. Yani yüzünü topra şey etmek, sürmek. Neyi kastediyor? Beyne Azhurikum demek sizin aranızda demek. Yani bu bir kalıp manası aranızda. Yani başka bir manası yok. Beyne Azhurina, Beyne Azhurikum. Veya bizim aranızda, sizin aranızda. Muhammed. Sizin aranızda secde ediyor mu? Hani Peygamberimiz yüzünü toprağa kapatıyordu ya onu kastediyor. Yani kastı bu. Muhammedsin tabi dalga geçmek için yani yüzünü toprağa buluyor mu? Toza buluyor mu anasını? Evet. Kâle dedi, fakire denildi nam Evet. Fekâle dedi, Vellâti vel uzzâ. Yani ve yemin olsun ki... burada yemin manasını nereden çıkardın? Lam. Lam. Vellâti lam. Wow. Wow. ve wow. Kasım wow. wow. wow. değil mi? <gülüyor> Vallati vel 'izza. Lata ve 'izza'ya yemin olsun ki le in ra'aytuhu e, onu görürsem e, gördüğüm le ra'aytuhu onu görürsem yef alu bunu yaparken görürsem e, la ta'anna ala rakabetihi onun boynuna basacağım. Muhakkak <gülüyor> ki onun boynuna basacağım <gülüyor> ev veya la ve vejhuhu fi't turabi veya toprakta yüzünü bulayacağım. İyice tekitli bir şekilde demek boy, yüzünü toprağa boyayacağım. Ha. dedim. Fe ete Rasûlallâhi sallallâhu aleyhi ve sellem Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem geldi. Ve hu Fe Eğer Rasûlallâhi dersen peygambere geldi. Ee, Rasûlullâhi dersen peygamber geldi. Rasûlullâha geldi. Rasûlullâha geldi. Ve hu ve o yusallî namaz kılıyordu. Za'me <gülüyor> azmetti li ta'a ala rakabati zanna azmetti de, zannetti ki li ta'a ala rakabatihi onun e, boynuna basacağını zannetti Onun boynuna basacağını zannetti e, kale dedi fema e, feci'uhum minhu yani o <gülüyor> fema feci'uhum minhu onların ondan yani şey olduğu böleneye diyorlar ona şok olduklarına İlk karşılaştıkları şey İlla ve huwa yankusu ala Ayakların yani ayaklarının üzerine topuklarının üzerine gerisin geriye dönmesiyle hepsi şok oldular. Yani Mekkel müşrikler bekliyor ki Ebu Ceyl gidip peygamberin boynuna basın. Fe mafaci'ehum minhu onların ondan ilk şok olduğu yani ilk böyle şaşırdığı, ilk facia gibi onlar için olan şey Ebu Ceyl'in ayaklarının üzerine gerisin geriye geri dönmesi oldu. Evet ve teki ve elleriyle böyle kendini savunuyor. Ayaklarının üzerine gerisin geriye koşuyor geri geri geliyor. Bir de elleriyle sanki bir şeyden kendini koruyormuş gibi yapıyor. Fakire dedi fakire lahu ona denildi. Melike sana ne oldu? Fakire dedi inne bankaki beyni ve beynehu belimna onların arasında lahandakan min bir hendek hendek minlerin ateşten ve o yani dehşetli, kanatlı bir hendek vardı. Hmm. Fakal-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Lev dana minni, lev dana minni", lew, lew minni e, e, Eğer yaklaştsaydı bana yaklaştsaydı "lahtatiftu", <gülüyor> lahtatiftu, lahtatiftu melaikatu melekler onu parçalayacaktı. O duan odan melekler onu uzuv uzuv parçalayacaklar diye. Yani her bir merek onun bir par uzununu çekip onu şey yapacaktı, e, parçalayacaktı diye. Bu tabi ne doğruyor? Bu mekeli müşriklerin e, yanında, gözünün önünde oluyor ve bu ceyle de bunu bizzat e, görüyor. Ama bu tabi onlar buna ne yapıyor? Onlar buna iman etmiyorlar. Niye? Çünkü onlar zaten peygamberin e sihirbaz olduğuna inanıyorlar. Yani kendileri peygamberin e sihirbaz olduğuna inandıkları için, onlar için bu ne değil? onlar için bu çok da bir anlam ifade etmiyor. Ondan dolayı bütün müşriklerin ortak tabiatı Kuran-ı Kerim'de peygamberlerinden ayet isterler. Lakin ayet geldiği zaman da o ayeti ne yaparlar? Yalanlarlar. Mesela ben İsrail ne demişti? وَاِسْقُلْتُمْ يَا مُوسَى لَا نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَا جَهْرَةً Ey Musa biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana iman etmeyeceğiz. diye. Oysa Allah Azze ve Celle onları hepsini bayıltmıştı, turu üzerlerinden kaldırmıştı vesaire. Sonra yine bu ağıyet atmışlardı. Mesela Hazreti Salihen kavmi, Hz Salihler ne demişlerdi? Demişlerdi ki, eğer sen sadıklardan ise, isen bize bir ayet getir. Yani Allah seni gönderdiği rasullerden bize bir ayet getir. Allah onlara devin e, şeyin kayadan deve çıkarmıştı e, onlara. Onlar ne yapmışlardı? Faqarunna kada. Tuttular, hayvanı kestiler mesela. Yani Allah'ın istedikleri mucizeyi kestiler. Hakezen Mekkeli müşrikler sürekli peygamberden e, bir şeyler istiyorlar, mucize istiyorlar. Allah azze ve Celle mucize veriyor ama adamlar ya sihirdir diyorlar ya başka bir şey diyorlar ve inanmıyorlar. Evet bu altı da oku. Bu alem, akil muslim demiş ya veya tenbih. Tenbih, tenbih muhim li hafikati ma'anel imani bi resulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e imanın manasında. da... E, Hat, mühim önemli تنbih gerçek e, gerçek manada peygamber sözlerine iman etmek konusunda e, önemli e, hatırlatma ve manaha onun manası tasdi tasdik tasdiquehu ve taatuhu ve ittiba şeriatuhu onun manası onu tasdik etmek itaat etmek ve şeriatine şeriatına ittiba etmek ve taatuhu ve şeriatuhu tasdiku ve taatuhu ve ittiba'u şeriatihi onu tasdik etmek ona itaat etmek ve onun şeriatına ittiba etmektir ve alem bil ki Müslüm, e, müslüman kardeşin bil ki inne muhakkakki lihazel imani e, bu iman muktediyyatun ve şurutun e, gereklilik, gereklilikler ve şartlar e, vardır ki bu iman için eee gerekir de vardır. <gülüyor> la yetim la yetim mu. La yetim mu imanul e, e, imanul abdi illa biha. <gülüyor> e, kulun imanı tamamlanmaz ancak o şartlar ile tamamlanır. <gülüyor> Fe an gerekir bir müslimi, Müslüman için gerekir eee el e, harisa ala al harisi. Al harisi haris ne Müslümanın? Hastı e-Rab'ı hey ne hey E-Rab'ı? Dil-Müslim'in <gülüyor> açıklaması yani Müslüman'ın sıfat. O zaman dil diyorsan Harisa olmaz, Harisi olmaz lazım. <gülüyor> El-Harisi ala ahiret ala, ahiret ala ahiretihi, onun ahireti için hırslı olması. <gülüyor> Fe-Yenbegî lil-Müslim'il Harisi ala ahiretihi, ahireti olan, ahireti için hırslı olan Müslümana gereklidir. En-Yarifehâ, o şartları bilmesi ve yeltezme bıha onlarla iltizam etmesi, itikadan, itikad olarak ve kavulan, söz olarak ve amelen, amel olarak neskuru. بعدها onlardan bahsederiz, ona zikredeceğiz. Evet. Annu sallallahu alaihi sallam muhakkak ki sallallahu sallam Rasulullah ile al-alamine jamiyan. Rasulullah ile al-alamine Rasulullah ile al-alamine Alemlerin hepsine, Allah'ın Rasulüdür. In, e, insihim, insihim, insihim ve cinnihim insihim ve cinnihim ne burada insihim ve cinnihimini rabı insihim e, ne kim söyleyecek beden Alemine beden insihim ve cinnihim, i̇nsihim ve cinnihim e, onlardan insanlara ve cinlerin hepsine e, gönderilen peygamberdir veleyse leyse bil arabi. Sadece Araplara has değildir. Ennehu <gülüyor> muhakkak ki o sallallahu aleyhi ve sellem e, khatimun nebiyyine vel e, peygamberlerin ve resullerin, nebilerin ve resullerin sonuncusudur. Fela nebi ba'dahu. Ondan sonra nebi yoktur. ellehu muhakkak ki o la yasihhu, ima, e, la yasihhu imanun ve la islamun e, iman ve islam e sahih. La yasihu imanun ve la islamu ahadin. La yasihu imanun ve ahadin. Bir kimsenin imanı ve islamı sahih değildir. Ba'de bi sethi sallallahu aleyhi ve sellem e önce. Önce, önce mi? Sonra bi sonra illa bil imani bihi ve ancak ona iman ve iktibai ile onu İslamı ve imanı sahih olur. Anne çünkü Resaletehu onun Resaleti Resaletehu onun Resaleti Ondan önceki şeriatları neshhetmiştir. etmiştir. muhakkak yosayallah ﷺ belvel. Şimdi bu noktayla alakalı. Mesela diyelim ki şu anda böyle bir sapık anlayış var. Adam diyor ki mesela necat ehli Hristiyanlar. Necat ehli Hristiyanlar. veya da İbrahim'i dine tabi olanlar. Yani buradan kasıt ne? Mesela burada kasıt şu anda dinler arası diyalog fikrini savunan insanların, bazı Hristiyanların, yani yaşayan Hristiyanların, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmese de Allah Azze ve Celle'ye iman ve ahirete iman ile beraber cennete gidebileceklerini e, söyleyen fikir. Yani onların da kurtuluş ehli olabileceğini e, sadece Müslümanların cennet ehli olmayacağını e, söyleyen fikir. Peygamber Tabi Allah bu konudaki dayandıkları ayette şu, bir ayette de dayanıyorlar. Allah Azze ve Celle ayeti kerime diyor ki, اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا Men âman minhum bi-Allah ve yom alaakhir ve amil salih falhum âjrum ând-ribhim, vla kafun âleyim vlahum Yani o iman edenler, Hristiyanlar, Yahudiler ve Sabii olanlar. Onlardan Allah'a vâkîlet gününe iman edip salih amel işleyenlerin Ecri Allah'ın yanındadır. Onlara korku ve üzün yoktur. Tabi şimdi bu ayet kelime müteşabîl bir ayet. Müteşabîl ne demek? Birden fazla manaya gelen veya tek başına eline alındığı zaman. Farklı yerlere çekilebilecek olan ayetlerde. Oysa bu konuda muhkem olan ayetler var. Yani kitabın anası olan ayetler var ki, bu ayetlerde rasule iman etmeyenin kafir olacağı. Mesela ne gibi? اِنَّا ee, لَزِينَا Ayetin tam metni aklıma gelmedi. O, Allah ile rasullerinin arasına ayıranlar var ya, işte onlar hakiki kafirlerdir. Mesela. <Gülüyor i> dediği Allah Azze ve Celle'nin işte onlar hakiki kafirlerdir dedi. onlar Allah ve Resulün arasında ayrılanlardır. yani Allah'a iman edip Resulüne iman etmeyen veyahut Allah'a iman edip bazı Resullere iman edip bazı Resullere iman etmeyenleri Allah Azze ve Celle hakiki kafirler diye isimlendiriyor Peygamber Aleyhisselatü da hadis-i şerifte diyor ki benim nefsimi elindiren bulunduğuna Allah'a yemin olsun ki beni işittikten sonra bana iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan cennete giremez. Diye. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra ona iman etmeyen ne yapamaz? Ona iman etmeyen cennete gidemez. Evet belki bazı ayetlerde kurtuluşun şartı sadece Allah'a iman ve ahirete iman olarak zikredilmiş olabilir. Lakin bu nedir? Bu ayetler tek başına değildir. Başka ayetler kurtuluşun şartı için Rasul'e iman, kitaplara iman, meleklere iman bunların hepsinin olması gerektiğini göstermiştir. Onun için yani bu ayetlerde zikredilen sadece budur değil de mesela bu şu şekilde e, yorumlanabilir ki zaten zayıf da olsa nüzul sebebi Hz. Selman'dan rivayet edilen bir nüzul sebebi var. Peygamberimiz gelmeden önce bozulmamış Hristiyanlık tabi olan ve gelecek olan Peygamber'e iman edeceğini iddia edenler hakkında bu ayet kerime. Yani Hz. Selman'ı Peygamber'e yönlendiren o rahip ve ondan önceki hocası için soruyor. Onlar nerededir? O da ateştedir diyor bir nuzu sebebine göre. Allah da bu ayeti indiriyor. Hani bu halde ölenler, Yahudi, Hristiyan ve Sabiilerden bunlar cennet ehlidiler Onlara korku ve hüzün yoktur diye. Lakin bu nedir dediğimiz gibi tek başına ele aldığında müteşabih olan ancak diğer ayetlerle beraber yani necatın ve kurtuluşun şartlarını anlatan meleklere iman, kitaplara iman, rasullere iman gibi ayetlerle beraber doğru mana elde edilecek olan ayetlerdendir. Ki zaten peygamberimiz de hadiste bunu açıkça ifade etmiştir. Evet. Anhu sallallahu aleyhi ve sellem muakkat ki o belağal bela belağal bela ul mubin. Apcık belağal. Uğraştırdı. Belağal. Belag burada ne? Meful ne? Mefulu mutlak. Böyle değil mi? Niye? Çünkü belağal belağ belağal. Ya belağu belağan öyle değil mi Mustafa? Evet. bir tebliğ ile tebliğ yaptı. Bu eda'l emanete, emaneti eda etti ve nasihatli ümmetine, nasihat etti. Hatta terkuhum alal beyadi Hatta bir düzlük üzerine bir yani şeylik boşluk üzerine bıraktı Leyluha kana hariha onun şeyi gecesi gündüzü gibidir yani o kadar açıktır ki o kadar paktır ki o kadar durudur ki gecesi dahi gündüz gibi aydınlıktır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve laysa hunaka tariqu o zaman tariq tariqun <gül> Ve laysa hunaka orada yol e değildir. İllallah Teala, Allah Teala yol değildir. İlla an-tarikehis. Velese <gülüyor> hunake <gülüyor> tariqun ilallah. Allah'a götüren yol yoktur. İlla yani Allah'a gidecek hiçbir yol yoktur. İlla an-tarikehis sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak onun yolundan Allah azze ve gidilebilir. Evet. Şimdi bu yani bu kısım özellikle herkesin iddia ettiği bir kısım. Yani peygamberimiz apaçık anlattı. Emaneti eda etti ümmetine nusih etti ve öldüğü zaman bu ümmeti o kadar açık bir yol üzerine bıraktı ki yani gecesi dahi gündüzü gibi herkes bunu söyler ama bununla beraber herkesin dininde olmayacak kadar bidatlar vardır. Yani peygam bu normalde söylem olarak değil de hem itikat hem söz hem amel olarak Müslümanın hayatında bulunması gereken bir şey. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın öldüğü zaman dini tamamlayıp emaneti eda edip yani ümmete öğretmesi ve nasihat etmesi gereken her şeyi apaçık bir tebliğ ile ümmete bırakıp o şekilde Allah'ın yanına irtihar ettiğine dair insanın buna sadece teori olarak değil, söz ve amel olarak da inanması gerekir. Bunun en büyük muhtedası nedir? Gerektirdiği şey insanın dininde bid'atın hiçbir cinsinin olmamasıdır. Yani ne bid'at-i hasenenin, ne bid'at-i diye ayrılan bid'atın hiçbir türünün insanın hayatında olmaması, peygamberin bıraktığıyla insanın ne yapmasıdır? Yetinmesidir. Aksa halde söz iddiadan öteye geçmez. Evet. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki o masumun minel akhtai hatalardan masumdur. Fi tebliğ-i risaletihi. tebliğde hatalardan masumdur. Bunu zaten, değil mi? Masumiyet meselesi. Evet. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki o Abdullah ve rasulihi Allah'ın kulu ve onun rasulüdür. فَلَا اِفْرَاطُ ف۪يهِ وَلَا تَفْرِيْتِ فَلَا اِفْرَاطَ ف۪يهِ وَلَا تَفْرِيْتِ Onda ifrat ve tefrit yoktur. E, vucu, vucu, ne demek onda ifrat ve tefrit yoktur? Yani onu ilah olarak görülür ne de onu hiçbir şekilde... Heh. Yani mesela ne bazılarının yaptığı gibi peygamberimize Allah'ın bazı sıfatları verilir. Sevgide ve tazimde aşırıya gidilir. Ne de bazılarının yaptığı gibi sanki Peygamberimiz hiçbir şey yani gelmiş gitmiş bir postacı gibi de bakılmaz. İki görüş de ne? İki görüş de küfür olan görüşler. Yani Allah'ın sıfatlarını Peygamber'e veren görüş de yanlış. Çünkü Peygamberimiz ne diyor hadis evde? La tu toruni kema atarat şeyin Hristiyanların Hazreti İsa'da aşireye gittiği gibi ben de aşireye gitmeyin diyor Peygamber Allahü Teâlâ. Niye? Çünkü Hristiyanlar o kadar aşırıya gittiler ki Hz. İsa'da. En son onun Allah'ın oğlu olduğunu, hatta Allah'ın bizzat kendisi olduğunu ne yapacak kadar? iddia edecek kadar. Hakeza kendini bu ümmete nispet edenlerden de o kadar peygamberde aşırıya gidenler oldu ki, ta ki peygamberin gaybı bildiğini, insanların ihtiyaçlarını giderdiğini, kendisine dua edildiği zaman gelip insana yardım edeceğine kadar insanlar ne yaptılar? Peygamberde aşırıya gittiler, şirke düştüler ya da bu son dönemde modern çevre. Yani özellikle sünnetle, peygamberle problem yaşayanların peygamber hiçbir şey yani geldi Allah'ın ayetlerini okudu gitti diyecek kadar Peygamber'i dinde hiçbir yere oturtmayan e görüş ikisi de nedir, ikisi de yanlıştır. Evet, doğru olan eli sünnetini yaptığı gibi vasat olmak, peygamber aleyhisselatü vesselamın kadrini, kıymetini bilip, onu yüceltip Allah'ın ona verdiği değeri ve makamı vermek ve onun öğrettiği şekilde dini yaşamak ama ne ifrata ne de tefride gitmemektir. Evet eee wucubu takdimi wucubu e, wucubu takdimi muhabbatihi sallallahu aleyhi ve sellem e, onu onun sevgisini öne geçirmenin vacipliği hı öne geçirmenin vacipliği ale nefsi e, nefis yani can üzerine vel valide çocuk üzerine vel ve lidi anne baba üzerine ve nasi ecmain tumi san üzerine ne diyordu peygamberimiz la yumen ve atta ikona min ve ve Sizden biline bu şekilde sevimli olmadığın müddetçe iman etmiş ne olmaz? İman etmiş olmaz. Evet. Taatuhu sallallahu aleyhi ve sellem فيما emra emrettiklerinde sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmek, mutastīkuhu فيما haber <gülüyor> verdiklerinde onu tasdik etmek ve ijtina muictinabu ma neha anhu ve zecr nehyedip yasakladığı şeylerden ihtinab etmek. O en la ya'budallaha taala illa bima Ancak onun meşru kıldığı şekilde Allah'a ibadet etmek. Ancak onun meşhur kıldığı şekilde Allah ibadet etmek. fe kullu ibadetin fe kullu an Onun yolundan ibadet ibadet ibadet gelmeyen her ibadet ve lem O'nun meşru kılmadığı her ibadet فَهِيَ bidatun, دَلَالَةٌ O bidattır, delalettir. Ehli sünnetin yanında iki tane asıl vardır. İki tane çok önemli asıl vardır. Bu asla göre Allah'a kulluk ederler. Bir, asıllardan birincisi sadece tek olan Allah'a ibadet etmek. Asıllardan ikincisi sadece O'nun meşru kıldığı şekilde O'na ibadet etmek. Yani birincisiyle La ilahe illallah'ı ikincisiyle Muhammedun Resulullah'ı kast ediyorlar. Ehli sünnetin yanında ubudiyette kullukta iki tane büyük asıl vardır. Birincisi sadece Allah azze ve kulluk etmek, ikincisi sadece onun yani Resulullah vesselam'ın meşru kıldığı şekilde, gösterdiği şekilde Allah azze ve ne yapmak? Allah azze ve ibadet etmek diye birinde itikadı, öbüründe menheci belirlemiş oluyorlar. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Vahroğlu dağ